904. konu, Hazreti Peygamber'in, oğlu İbrahim'e ve yakınlarının çocuklarına sevgi ve ilgi göstermeleri, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber kadar çocuklara şefkat ve merhamet gösteren bir kimse görmedim, Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim, Medine'nin dış mahallelerinden birinde oturan bir süteneye verilmişti, kadının kocası demirciydi,